Aziz Sıddık kardeşlerim, merak etmeyiniz. İnayet-i Rabbaniye devamdadır. Bu yeni taarruzları inşallah akim kalacak. Hem nurun fütuhatına yardım edecek, şimdilik telaşsız, kanun dairesinde hakkımızdaki kanunsuz muameleyi def etmek için, bir kardeşimiz Ankara'ya gitsin. Eski partinin müfettişi Hilmi Uran ve Afyon vilayetinin müfettişi, Mebus Celali ve Diyanet Riasetinde Ahmet Hamdi, ve ehli bukuftaki Yusuf Ziya gibi zatları görsün, bize edilen kanunsuz ve keyfi muameleyi değiştirmeye çalışsın. Hem müsaade edilen zülfikar ve asayi Musa ve makine için mahkemeye ve zabutaya değiniz ki, bunların nüshalarının teksiri haric içindir, harice gönderilecektir. Madem şimalde üç devlet Kur'anı kabul edip, mekteplerinde ders vermeye başlamışlar ve madem Hindistan bu hükümetten iki milyon liralık Kur'an-ı Kerim istedi. Ve madem Zülfikar ve asay Musa eczalarını iki sene üç mahkemeniz ve felsef âlimleriniz onları tetkik ettikten sonra ittifakla beraetimize karar verip bu kitapları takdir ve tahsin etmişler ve madem bu iki kitap Kur'an'ın iki keskin kılıncı ve iki parlak hüccetleridir ve en muannitleri de teslime mecbur ediyorlar ve madem bu iki eser Dehşetli ve tahripçi anarşistliği yetiştiren şimalden gelen dinsizlik cereyanına karşı tam mukabele edebilir bir kuvvette olduklarına binler ehli tahkik ve ehlifen şahadet ediyorlar. Ve madem şimdiki hükümet Kur'an mekteplerini açıyor ve mekteplere dini dersler vermeye emir etmiş. Elbette bize karşı bu muamele emsalsiz ve keyfi bir zulüm ve vatana ve millete ve asayişe ve hürriyete vicdana bir cinayettir. Biz istemiyoruz ki dünya siyaseti bize bulaşsın. Yoksa haberiniz olsun ki biz hakkımızı tam müdafaa edebiliriz. Bizi mecbur etmeyiniz. Umumunuza binler selam. Benim için münasip bir vakitte ciddelttirdiğiniz Asay Musa'dan gönderirsiniz. Hüsr'ebin vazifesini tam yaptıktan sonra gelen bu maddi zararın hiç emmiyeti yok. Zülfikarlar tam intişar etti. Asay Musa'da az azzayat olmakla beraber İnşallah manevi pek çok menfaati olacak. Yalnız Nurcular sebat ve tesanütlerini muhafaza edip telaş etmesinler, şevkleri kırılmasın. Kardeşiniz Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, madem Isparta Nur dersanesi hükmüne geçmiş ve şimdiye kadar her yerden ziyade oranın hükümeti ve zabıtası müsamahakar belki dost nazarıyla Nurculara bakmış, ziyade incitmemiş biz dahi, Isparta'nın mübarekiyeti hesabına, onların bu de ilişmelerinden gücenmiyoruz ve bir cettte onları da tebrik ediyoruz ki, nurun edzalarını vazifece tetkik etmeye ve okumaya ve istifade etmeye muvaffak oluyorlar. Zaten onların hakkıdır. En evvel onlar okusunlar. İmanı kuvvetli bir zabıta veya adliye memurunun, on adam kadar millete ve vatana faydası olabilir. Onun için maddi zayiatımız, bu manevi faydiye nispeten hiç emniyeti yok. Münasip gelse, benim tarafımdan da emniyet müdürü ve müdde-i umumiye selam edip deyiniz ki, ben onlara beddua değil, bilakis dua ediyorum ki, ya Rabbi, onlara imanı kamil ve hüsnü hatime ver ve nurlardan müstefit yap. Aziz Sıddık kardeşlerim, gerçi şimdi ayrı ayrı kasabalarda kardeşlerimi görüp, Nur hizmetinde bir cihette yardım etmek için, beş kardeşimizin benim için minnetsiz olarak aldıkları otomobil, bir cihette 40 bin lira kadar faydası ve lüzumu varken, kabul etmediğimden zahiri bir zarar zannedildi. Fakat neticesinde, nur şakirtlerinin ellerinde kat'i bir hüccet oldu ki, dünya için ilme ve dine zaruret var diye, zarar veren muhteriz hocaları ve siyasileri, Risale-i Nur'un yüksek hakikatı, dünyanın hiçbir menfaatına tenezzül edip alet olmadığını, kat'î bir surette bu hadiseyle bir hüccet olarak, onları ilzam etmesine kuvvetli bir senet olan harika kerametinden daha kuvvetli bir bürhan hükmüne geçti. Hatta çok evham eden ve nurdan kaçan ve nurun dünyanın hiçbir şeyine tenezzül etmediğine inanmayan bir kısmı, şimdi kemal teslimiyetle nurların hakikatına ve her şeyin fevkinde olduğunu teslime mecbur oluyor. Demek o zararı da, inayete hak, hakkımızda ehemmiyetli bir rahmete çevirdi. Haşiye, otomobil satıldıktan sonra, yine onun fiyatından 3 bin lira, Dağına gönderilmişti ki, Risale-i Nur'un hizmetinde sarf edilsin. Ben de telgraf havalesiyle sahiplerine gönderdim. Bugün işittim ki, bu hadiseyi dost memurlar muarızlara karşı demişler. 3 bin beş bin liraya tenezzül etmeyen bir adam, bu zamanda en ziyade itimat edilebilir bir adamdır ki, hakikattan başka hiçbir şey onu alakadar etmiyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela bütün ruhu canımızla geçmiş rahmetli ve bereketli ve kerametli ve yağmurlu mirac-i şerifinizi tebrik ve emsali kesiresiyle müşerref olmaklığınızı rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz ve bu sene aynen geçen sene gibi, miraç gecesinden evvel, gecede hiç emsali görülmemiş bir tarzda yağmurun gelmesi ve miraç gecesi ve gündüzünde devam etmesi, kainat ve anasır bu mübarek geceyi alkışladığına bir alamet olduğu gibi, Zülfikar ve asay Musa'nın fütuhatlarına, hususan resmi dairelerde bir emaresi olduğuna kanaatımız kat'idir. Ve bu mübarek gecenin yarısına kadar şiddetli ve çalışma bir derece mani bir rahatsızlık ve sancı birdenbire zail olmaları bana kanaat verdi ki, bu mübarek gecede kardeşlerim, sıhhat ve afiyetim için duaları, hakkımda makbuliyetinin eseri olduğuna ve o gecenin bir miktarında ziyade hastalık cihetiyle her bir saati on saat kadar sebaplı bulunmasını, bir nevi manevi müjde aldım, Allah'a şükrettim, Rahimi'ne hatsiz şükür olsun dedim. Saniyen, nurun bir kumandanı kardeşimiz Refet Bey'in, Ankara seyahatiyle nurlara, az bir zamanda büyük bir hizmete muvaffak olduğuna şüphe yoktur. İnşallah yakında eseri görünecek. Hususan Diyanet Riyasetinin müntesipleri, umumen Zülfikar ve asay Musa mecmualarını takdir ve tahsin ile karşılamaları ve tenkit değil belki himaye ve müdafaa edeceklerine söz vermeleri, çok ehemmiyetli bir hadisedir ve Zülfikar ve asa Musa'ya parlak bir ilannamedir. Muhterem Üstadım Efendim Hazretleri Kardeşimiz müteahhit İsmail Efendi, Hilmi Bey ile hususi olarak her zaman görüşmekte olduğundan, bu hususta lazım gelen izahatın verilmesini ona havale ederek, biz doğruca Diyanet riyasetine gittik. Orada evvela bizim Isparta'dayken tanıdığımız Müderris Hasan Hüsnü Bey vardı. Kendisi Diyanet Riyaseti Heyeti Müşavere azasındandır. Onunla hususi olarak bir müddet görüştüm ve izahat verdim. Bilahere beraberce Heyeti Müşavere odasına giderek Ankara Ehli Vukuf raporunda imzası bulunan müderris Yusuf Ziya'yı gördüm. Baktım Zülfikar ve asay Musa mecmuaları ile hakkımızda yazılmış olan evraklar önünde duruyordu. Yanında yer gösterdi, mufassalan izahat verdim dedim. Sizin raporunuz ve Denizli Mahkemesi'nin kararı ve mahkemeyi i Temyiz'in tasdiki varken, kitaplarımıza vuku bulan taarruz ve bizlere verilen bu sıkıntı neden ileri geliyor? Madem cumhuriyet idaresinde kanun her şeyin fevkindedir ve onun hükmü cari olur, biz kanun huzurunda beraet etmişiz, bundan böyle bize ilişmemek gerektir. Bunun meni, sizin vereceğiniz isabetli bir kararla mümkündür. Yoksa biz hakkımızı arayabiliriz." dedim. Sonra ilave etti. Bu, oradaki adliye memurları ile zabıtanın sizin meseleye vukufu u olmadığından ileri geliyor. Şimdi evrak önümdedir. su ve hüme uğramış mütalaalarına birer bire cevap vereceğim dedi ve eserleri takdir ettiğini söyledi. Ben de üstadımızın selamını söyledim. Bil mukabele selam ve duanızı istediğini bildirdi. Ondan sonra oradan ayrıldım. Diyanet reisinin yanına girdim. Onunla da bir müddet görüştüm ve izahat verdim. Cevaben, ben hoca hazretlerini Darül hikmetten tanırım. Hürmetim vardır. Kendisine selam ve hürmetlerimi ibla ediniz, dedi. Ve bize, lazım gelen cevabı vereceğiz. İnşallah iyi olur, dediler. Ve bilumum diyanet müntesipleri, eserleri takdir ile karşıladılar. Bu gibi yolsuz işlerin, ancak âsâr-ı diniye mütalâsında hüsnüniyet taşımayarak, kendi kafalarına göre mana vermelerinden ileri geldiğini anladım. Ertesi gün Mehmet Efendi kardeşimiz Erzurum mebusu Vehbi Paşa'yı görmüş. O zat dahi ben Dahiliye vekilini görüp bu hususta uzun uzadıya görüşeceğim. Üstad hazretlerine hürmet ve selamlarımı götürünüz demiş. Bunun üzerine parti erkanı ile görüşmeyi İsmail Efendi'ye havale ederek Ankara'dan ayrıldık. Kusurlu aciz talebeniz Refet bu şaşalı baharın çiçeklerini temaşa etmek için araba ile 1 iki saat geziyorum. Haşiye: Bu senenin emsalsiz bir rahmetli yağmuru ve ordunun başından şapkanın kısmen kalkması ve Kur'an mekteplerinin resmen açılması ve Zülfikar, asay Musa'nın iman kurtarmak için tesirli bir surette intişar etmesi bunun gibi çok rahmetli neticeleri vermesine delildir. Umum kardeşlerimize binler selam ve dua ediyoruz. Hiç hayatımda görmediğim bir tarzda bütün çiçekli otlar adetin fevkinde bir tarzda büyümüş, çiçekler açmış, tebessüm kerane tesbihat edip lisan hal ile sani üzülcelerlerinin sanatını takdir edip alkışlıyorlar gibi Hakka yakin hissettiğimden hayatı dünyeviyeye müşlak hissiyatım ve gafil ve tahammülsüz nefsim bu halden istifade ederek dünyadan nefret ve hastalıklı ve sıkıntılı hayattan usanmak ve Berzaha gitmeye ve oradaki yüzde doksan dostlarını görmeye iştiyak cihetinde karar veren kalbime ve faniye de baki zevk arayan nefsime itiraz geldi. Birden hissiyata da damarlara da sirayet eden iman nuru o itiraza karşı gösterdi ki madem toprak bu kadar cemal ve rahmet ve hayat ve zinetlere maddi cihetinde mazhar olmasından hatsiz bir rahmetin perdesidir ve içine giren hiçbir şey başıboş kalmıyor. Elbette bütün bu zahiri ve maddi zinetlerin ve güzelliklerin ve hüsn ve cemal ve rahmet ve hayatın manevi merkezlerinin ve bir kısım tezgahlarının faal bir nevi toprak perdesinin altında ve arkasındadır. Elbette bu himayetli annemiz olan toprak altına girmek ve kucağına sığınmak ve o hakiki ve daimî ve manevi çiçekleri seyretmek daha ziyade sevilir ve ihtiya kalayıktır diye o kör hissiyatın ve dünya perest nefsin itirazını tamamiyle izale ve def etti. Elhamdülillahi ala nuril iman min kulli vechin dünya perest nefsime de dedirtti. Said Nursi Aziz masum evlatlarım Kur'an'ı öğrenmek için ders almaya çalışıyorsunuz. Sizin bildiğiniz yeni harfte noksanlar olduğu için mümkün oldukça yeni harften okunmamak lazım gelir. Hem Kur'an'ı okumanın faydası, yalnız hafız olmak ve dünyada onunla bir makam kazanmak, bir maaş almak değil, belki her bir harfi, hiç olmazsa on hayrından ta yüze, ta binlere kadar cennet meyvelerini, ahiret faydelerini vermesini düşünüp ve ebedi hayatın rahatını ve saadetini temin etmek niyetiyle okumak lazımdır. Evet, mekteplerde, dünya maişeti ya rütbeleri için fenleri ders okumak, bu kısacık dünyevi hayatta derecesi faydası bir ise ebedi hayatta Kur'an ve Kur'an'ın kutsi kelimelerini ve nurlu ve imani manalarını öğrenmek binler derece daha kıymetlidir. Onlar şişe hükmünde, bunlar elmas hükmündedir. Hem peder ve validenize hakiki ve faydeli evlatlar olabilirsiniz. Siz madem masumsunuz, daha günahınız yok, böyle kutsi bir niyetle okusanız, sizleri Risale-i Nur'un masum şakirtleri içinde kabul edip, umum şakirtlerin dualarına hissedar olursunuz ve nurlu ve mübarek talebeler olursunuz. Hem üstadınızı, hem sizi, hem peder ve validelerinizi, hem memleketinizi tebrik ediyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela bütün ruhu canımızla geçen leyle-i tebrik ediyoruz. Saniyen nurun ehemmiyetli bir kumandanı ve naşiri Refet Bey'in nur hizmeti için İstanbul'a gitmesi çok iyi çok güzeldir. Zaten oraya onun gibi bir nurcu lazımdır. Cenabı Hak muvaffak eylesin. Amin. Salisen ben ikisini Camiül Ezer ulemasına, ikisini Medine-i Münevverenin Ravza-i civarındaki alimlerine, ikisini de Şam-ı Şerif heyeti ulemasına göndermek üzere üç asay Musa üç zülfikarı hazırladım. Başlarında evvelce Camiül Ezher ulemasına hitaben size gönderdiğimiz bir mektup derc edilmiştir. Mümkün olduğu kadar çabuk göndereceğiz inşallah. Rabian, ben iki cihette manevi hizmetlerinize ve dualarınıza ve benim yerimde yapamadığım manevi kazançlarınızın imdadıma gelmesine şiddetle ihtiyacım var. Birinci sebep bütün hayatımda şimdiki kuvvetsizlik ve gittikçe ziyadeleşen zafiyeti hissetmemiştim. Çok sıkıntılarla daimi evratlarımı bazı da noksan olarak yapabilirim. Halbuki bu eyyam ve leyali mübarekede yüz derece çalışmaya ihtiyacım var. Ve sizin şirket-i maneviyenize hissem itibariyle yardım etmek ve dualarınıza bin derece ziyade aminlerle iştirake koşmak lazım iken, bu iktidarsızlığım, o şirket-i maneviyeye pek cüz'i yardım edebilir.'' Bunun çaresi vazifeyi Nuriyede benim vazifem size verildiği gibi o şirketteki vazifeyi de sizlerin manevi yardımlarına dayanıp haddimden ve istidadımdan pek çok ziyade bu aciz kardeşinizdeki hüsnü zanlarınıza muvafık çalışmayı rahmeti ilahiden niyaz ediyorum. İhtiyacın ikinci sebebi hem siz hem bizden olmayan bir kısım zatlar Risale-i Nur'un hakikatından ve şakiyetlerinin şahsı manevisinden tezahür eden fevkalade halleri ve neticeleri bu biçare kardeşinizden zannedildiğinden o büyük neticelere karşı çok büyük bir iktidar, bir tahammül lazımken pek cüzi ve şahsi çalışmam bu hastalık ve zafiyetle beraber elbette beni şiddetle manevi yardımınıza muhtaç ediyor. Ben de bu manevi yardımlarınızı kendime koşturmak için ecirna irhamna gibi bütün mütekerri mi mal, gayr tabir edilen kelimelerde sizleri niyet ediyorum. Güya umumunuzla beraberiz gibi çalışıyorum ve amin dediğim vakitte bütün dualarınıza bir amin niyet ediyorum. İnşallah Erhamur rahmetiyle o çok noksan ve cüz'î çalışmamı büyük çalışmanıza mükemmel bir amin hükmünde kabul eder. Hamisen sabık hadiseden vaziyetiniz ne şekilde olduğunu çok merak ederdim. Cenab-ı Hakka şükür ki Mektubunuzda kahraman tahirinin İstanbul'a makine ve kağıt almak için gitmesi gösteriyor ki, o hadise sönüyor ve nurların neşrine mani olmayacak. Belki başka yerlerde olduğu gibi, orada da galibane fütuhatı var inşallah.